İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba, İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Son iki hafta COP27'nin başarısız müzakereleri ile geçti. İkinci hafta içinde zirvenin başarısızlığı üzerinde Yeşil Gazete'de bir yazım yayınlandı. Öncelikle bunu sizinle paylaşmak istedim. 27. Umutlar yine COP yani Taraflar Zirvesi'ne çevrildi. 11 yaşındayken ilk aktivist olduğum zaman tanıştığım Taraflar Zirvesi ile. 2019 yılında Şili'de yapılması planlanan zirve ülkedeki protestoların güvenlik sorunu oluşturması sebebiyle Madrid'e taşınmıştı. Ben COP25'e katılabilmiştim. İçimde büyük bir umut. Mavi alandaki tüm toplantılara katılabilmiştik. Yine de bir güvenlik sorunu bahanesiyle Mısır hükümeti bu yıl sivil toplum kuruluşlarının ve aktivistlerin hükümetlerin buluşacağı mavi bölgeye girişini ciddi şekilde kısıtladı. Bu sivil toplumun ve aktivistlerin rolünü baltalayarak etkinliğe tam katılımlarını yasaklayıp görüşlerinin önemsiz olduğu ve dikkate alınmaya değer olmadığı mesajını veriyor. Kaldı ki Ağustos ayından itibaren benim gibi birçok aktivist zirve için akreditasyon beklememize rağmen sıra bizlere gelmedi. COP26 için 31.000 başvuru yapılırken 13.000 akreditasyon verilmesine rağmen bu yıl 35.000 talepten sadece 8.200 akreditasyon verilmiş. Bu 30 30.000 delegenin katılacağı söylenen zirve iklim aktivistleri tarafından hiç olmadığı kadar eleştirilerle karşı karşıya. Peki bu durumda talep ettiğimiz aciliyet nerede? Koplar iklim değişikliğini küresel sahneye çıkarmak için bir fırsat olarak değerlendirilse de gerçek değişimi hayata geçirmekteki etkis etkisizliği neredeyse her sene daha da iyi kanıtlamak amacına hizmet etmekte. Glasgow'da gerçekleşen Kop 26da Tüm ülkeler iklim planlarını güçlendirmeyi kabul etmişler ancak COP27'de ee, 193 ülkeden yalnızca 24 planlarını Birleşmiş Milletler'e sunmuştu. Oysa COP27 öncesi çığ gibi gelen korkutucu raporlardan biri ülkeler yakınında dahi olmadıkları 2030 hedeflerine ulaşsalar bile küresel sıcaklıkların 2100 yılına kadar sanayi öncesi seviyelerin 2.4 derece üzerine çıkmaya devam edeceğini söylüyordu. Peki bu durumda talep ettiğimiz aciliyet nerede? Etkinlikte sivil toplum katılımı büyük ölçüde sınırlı olurken çevreyi kirleten mega şirketler ve suç ortağı finansörler her yerde. Karar masalarında oturuyorlar, lobicilik faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu COP27'nin son 4 yılda dünyanın en büyük plastik kirleticisi ilan edilen ve fosil endüstrisiyle yakın bağları olan Coca-Cola'nın sponsorluğunda olması gerçeği açıkça bir yeşil yıkama örneği olarak karşımıza da bildiriyor. Bu derece hayati bir e, iklim toplantısında fosil yakıt sanayisine bu kadar yakından bağlı bir firmaya sponsorluk izni verilmesi bile kabul edilebilir değil aslında. Üstelik işleri daha da kötüleştirmekçe Mısır tarafından COP27 için görevlendirilen halkla ilişkiler firması Hill and Knowlton Strategies, dezenformasyon dekorlarıyla ExxonMobil, Shell ve Chevron gibi büyük petrol şirketlerinin imaj, e, imajlarını e, yeşil yıkama yoluyla süsleyen bir şirket. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bile PR şirketini, fasilikte endüstrisini gö gözden uzak tutmak için milyarlarca dolarlık devasa bir halkla ilişkiler makinesi olarak nitelendirmişti. Peki bu durumda talep ettiğimiz aciliyet nerede? Ayrıca Mısır'ın insan hakları sicili de başlı başına bir sorun oluşturuyor. Zirvenin gündemdeki isimlerinden biri, e, biri de Ala. Hükümet tarafından dezenformasyon yaymaktan tutuklanan ve 7 aydır açlık grevinde olan Mısırlı siyasi aktivist Ala Abdel Fattah, Kop 27'nin başladığı pazar günü 6 Kasım su içmeyi bırakmıştı. Mısır hükümetinin tahmini 60 bin siyasi mahkumu tuttuğu ve bağımsız çevrecileri ve aktivistlere susturduğu gerçeğini görmezden gelemeyiz. Peki bu durumda talep ettiğimiz aciliyet nerede? Anlamlı bir iklim eylemi gerçekleştirme umudunuz varsa, aktivistler, bilim insanları ve gazeteciler hükümetlere misilleme korkusu olmadan fosil yakıtlardan uzaklaşmaları için baskı yapmakta özgür olmalıdır. Kop27'de İskoçya, Danimarka... Almanya, Avusturya, İrlanda, Yeni Zelanda ve hatta Çin'in zirvenin ana gündem maddelerinden biri olan kayıp ve zararlar konusunda finansman sağlayacaklarının taleplerine ve aslında bundan bahsettiklerini görüyoruz. Oysa tarihi sorumluluklarına bakacak olursak küresel güneydeki toplulukları iklim krizine karşı dayanıklı ve güçlü yapmak için bunların hiçbiri yeterli değil. Can kayıpları, kültür kayıpları, çeşitlilik kaybı, toprak kaybı, geçim kayıpları ee, ve ee, bu, bu hepsini finansmanla ödenecek, ee, ödenebilecek bir şey değil. Tüm bunların sonucunda bu dünyada yarattığımız iklim krizine karşı hayatlarımızı sürdürebilmemiz mücadelesi söz konusuyken talep ettiğimiz aciliyet nerede? Bahsetmek istediğim bir başka konuda ee, küçük bir ee, anekdot paylaşayım. Bu anekdot. Ee, bütün kayıp ve hasarların çıkardığı e, para yani karşılamak için gerekli olan meblağ yaklaşık 360 milyar dolar olarak hesaplanmış tabi bu sadece rapora geçen sayı olarak nitelendiriliyor. E, fakat verilen finansmanlar işte Almanya'nın verdiği en yüksek rakam Almanya'ydı. 180 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam. E, bu rakamlar varken maalesef e, finansmanlar yeterli kalmıyor bu, bu kayıplara karşı. Ve aslında dendiği gibi de maalesef bu finansmanlarla karşılanamayacak bazı şeyler var. Can kayıpları, kültür kayıpları gibi, e, biyoçeşitlik kaybı gibi bunlar gerçekten finansmanla ödenecek şeyler değiller. Bilim insanları iklim çöküşü biliminin ürkütücü olduğunu söylemek için uzun zamandır işlerine riske edecek eylemler yapıyorlar. Toplum olarak yapmamız gereken acil duruma geçmek, son 8 yıl dünyadaki en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçerken ve Paris anlaşmasının hedefi olan 1,5 derecenin altında kalmak raporlara göre neredeyse imkansızken bile umudumuz var. Zirveye katılabilen genç iklim aktivistleri bu iki hafta boyunca fosil yakıt lobisine inkarcılara ve karı düşünen büyük şirketlere, karar vericilere ve en zorluğa zamana karşı mücadele ediyorlar. Unutmayın, umut güçlendirmesi gereken bir kastır ve eğer toplum olarak bugün harekete geçmezsek zirvelerde ve konferanslarda talep ettiğimiz aciliyeti bulamayacağız. Şimdi kısa bir ara vermek istiyorum. Sizin için Imagine Dragons'dan Bone seçtim. Dinleyelim. Sonrasında Greta Thunberg'in iklim kitabına bakacağız birlikte. Greta Thunberg'in iklim kitabından bu hafta ikinci bölümü olan Peter Brennan'ın e, karbondioksitin derin tarihi olan kitabın ikinci bölümünü okumak istiyorum. Önce bu bölümü kaleme alan Peter Brennan'dan çok kısa bahsetmek de istiyorum. Peter Brennan ödüllü bir bilim muhabiri ve... The Atlantic gazetesinde yazar aynı zamanda. Dünya tarihindeki 5 büyük kitlesel yok oluşu konu olan The Ends of the World adlı kitabı 2017 yılında Echo tarafından yayınlandı. Peter Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki Arttik ve Alp Araştırmaları Enstitüsü'nün bir üyesi. Peter özellikle jeoloji, okyanus bilimi derin zaman karbon döngüsü ile ilgileniyor. 1.2 karbondiokistin derin tarihi. Peter Brennan. Tüm yaşam karbondioksitten oluşur. Bu yaşayan dünyadaki diğer her şeyin izlediği orijinal sihirbazlık numarasıdır. Dünya yüzeyinde sadece güneş ışığı ve su ile fotosentez yoluyla canlı maddeye dönüşür ve arkasında oksijen bırakır. Bu bitki karbonu daha sonra hayvan bedenleri ve ekosistemler boyunca akar ve bir kez daha karbondioksit olarak okyanuslara ve havaya geri döner. Ancak bu karbonun bir kısmı yüzey dünyasının karmaşasından tamamen kayarak yüz milyonlarca yıl boyunca gezegenin kabuğunun derinliklerinde uyuyan kireç taşı ve karbon açısından zengin çamur olarak dünyaya geçer. Gömülmediği takdirde bu bitki maddesi hayvanlar, mantarlar, bakteriler tarafından metabolizmanın ateşinde dünya yüzeyinde hızla yanar. Bu şekilde yaşam fotosentez tarafından üretilen oksijenin %99.9'unu kullanır ve o sonsuz küçük bitki maddesi kayalara sızmasaydı hepsini kullanırdı. Ancak gezegendeki bu tuhaf oksijen fazlalığı kayaların içine kadar işleyen bu sızıntı sayesine verildi. Başka bir deyişle dünyanın solunabilir atmosferi bugün yaşayan ormanların ve plankton sarmallarının değil gezegenimizin tüm tarihi boyunca yaşam tarafından tutulan ve fosil yakıtlar olarak yer kabuğuna emanet edilen karbondioksitin mirasıdır. Hikayenin sonu buysa ve karbondioksit yalnızca dünya üzerindeki tüm canlıların temel maddesi ve yaşamı sürdüren oksijenin kaynağı olsaydı bu yeterince ilginç olurdu. Ama öyle oluyor ki aynı gösterişsiz molekül aynı zamanda tüm gezegenin sıcaklığını ve tüm okyanusun kimyasını kritik bir şekilde değiştiriyor. Bu karbon kimyası ters gittiğinde canlılar dünyası bozulur, ısı dengesi bozulur, diyor okyanuslar asitlenir ve her şey ölür. Dünya sisteminin her bileşeni için karbondioksitin bu şaşırtıcı önemi kloroflorokarbonlar ve kurşun gibi düzenlenmesi gereken başta bir zararlı endüstriyel kirletici olmamasının nedenidir. Oceanograph Roger Revell'ın 1985'te yazdığı gibi biyosferdeki en önemli maddedir. Biyosferdeki en önemli madde düşüncesizce muamele edilecek bir madde değildir. Karbondioksitin hareketi volkanlardan fışkırırken havaya ve okyanuslara karışırken yaşam girdaplarında hortumlar yaparak ve tekrar kayaların içine sızarak dünyayı dünya yapan şeydir. Buna karbon döngüsü denir ve dünyadaki yaşam dinamik olsa da bir tür hassas dengeyi koruyan bu küresel döngü önemli ölçüde bağlıdır. Karbon dioksit sürekli olarak yanar dağlardan çıkarken insan emisyonlarının 1'i oranında ve canlı organizmalar on dünya yüzeyinde bitmek bilmeyen bir çılgınlıkla değiş tokuş ederken gezegen bu arada aynı anda sürekli olarak onu sistemden temizleyerek iklim felaketini önlüyor. Tüm sıradağların erozyonundan karbon açısından zengin plankton fırtınalarının denizin dibine batmasına kadar karbondioksiti azaltan geri bildirimler bir tür gezegenin dengesini konuşma, korunmasını hizmet eder. Çoğu zaman bu içinde yaşadığımız ve pervasızca hafife aldığımız alışılmadık mucizevi bir dünya. Bazen jeolojik kayıtlarda gezegen bir eşiğin ötesine itilmiştir. Dünya sistemi bükülebilir ama aynı zamanda kırılabilir. Ve bazen Dünya tarihinin derinliklerine gömülmüş son derece ender, son derece yıkıcı olaylarla karbon döngüsü tamamen alt edilmiş, bozulmuş, kontrolden çıkmıştır ve sonuç kitlesel yok oluş oldu. Diyelim ki kıta ölçeğindeki volkanlar karbon açısından zengin kereç taşı alemini yakarak ve yer altındaki büyük kömür ve doğal gaz yataklarını tutuşturarak patlayan Kalderalardan ve buharlaşan akkor halindeki lavlardan havaya binlerce gigaton karbondioksit bıraksa ne olurdu? 251.9 milyon yıl önce dünya tarihindeki en büyük kitlesel yok oluştan hemen önce yaşayan talihsiz canlılar için bulunduğu durum buydu. Permian döneminin sonunda bu yaşamın %90'ı çok fazla karbon dioksit nedeniyle tamamen düze düzensizleşmiş bir karbon döngüsünün ölümcül maliyetini öğrenecekti. Permian sonu kitlesel yok oluşunda. Binlerce yıl boyunca Sibirya volkanlarından karbon dioksit püskürdü ve neredeyse karmaşık yaşam projesinin sonunu getirdi. Karbon döngüsünde tüm normal bariyerler tüm jeolojik kayıtlardaki en kötü an Olan bu olayda büküldü ve başarısız oldu. Sıcaklık 10 derece yükseldi. Gezegen eski suların oksijenlerinden koparıp korkunç alg tortusuyla titreşen öldürücü derecede sıcak asitlenmiş okyanuslarla sarsıldı. Bu, ok bu oksijensiz okyanus yerine tepelerinde küküreyen ve doğaüstü bir yoğunluk kazanan kasırgalar sayesinde zehirli hidrojen sülfürle doldu. Sonrasında da... Ateşi nihayet düştüğünde insan bir ağaç görmeden dünyaya dolaşabilirdi. Dünyadaki mercan resiflerinin yerine bakteri balçıkları almıştı. Fosil kayıtları yok olmuştu. Ve gezegenin kendini unutmaktan kurtarması yaklaşık 10 milyon yıl sürdü. Büyük ölçüde yanan fosil yakıtlara teşekkürler. Dünya tarihindeki her bir kitlesel yok oluş benzer şekilde sinyalleri jeokimyacılar tarafından kayalardan çıkarılan küresel karbon döngüsündeki büyük kesintilerle işaretlenmiştir. Karbondioksitin biyosfer için önemli olan merkezi önemi göz önüne alındığında belki bu sistemi dengeden bu kadar uzağa itmenin hatasız bir şekilde dünya evi yıkıma yol açabileceğini gördüğümüzde şaşırmamalıyız. Şimdi ya primat homonun bir soyu yüzyıllarca önceki o antik volkanlarla tamamen aynı şeyi yapmaya çalışırsa ya fotosentetik yaşam tarafından gömülen aynı devasa yeraltı karbon rezervlerini tüm dünya tarihi boyunca yok etselerdi. Bir süper volkan gibi akılsız ciğer kabuğunun içinde patlayarak değil daha çok üsluplu bir şekilde onu derinden alıp yüzeyde daha yaygın bir patlamayla çağdaş pistonları da ve demir ocaklarında hepsini yakarak ve kitlesel yok oluşların 10 katı oranında bu şimdi gezegenin bizim için yanıtlanmasını istediğimiz saçma soru. İklim siyasi sloganlara cevap vermiyor. Ekonomik modellere karşı sorumlu değildir. Sadece fiziğe karşı sorumludur. Atmosferdeki fazla karbon dioksitin 100 milyon yılda bir görülen bir volkanik olaydan mı? yoksa tarihte bir kez görülen bir endüstriyel uygarlıktan mı geldiğini bilmiyor ya da umursamıyor. Tepkisi aynı şekilde olacaktır ve kayaların içinde yanılgıya yer vermeyecek bir uyarımız var. Eski kıyametlerin mezar taşlarıyla dolu bir fosil kaydı. İyi haber şu ki geçmişteki bu felaketlerin korkunç doruklarına ulaşmakta hala çok uzağız. Hatta gezegenin bugün karbon döngüsü şoklarına karşı o çok es kötü eski günlere Göre daha dayanıklı olduğu bile söylenebilir. Dünya tarihindeki en kötü olayların yer aldığı bu rezil listeye isimlerimizi kazımamız için hiçbir neden yok. Ama kayalar bize bir şey söylüyorsa. O da dünya sisteminin en güçlü manivelelarını çektiğimiz ve onları tehlikeye atarak çektiğimizdir. Kebmo'nun şarkısı Good To Be albümünde yer alan Louder. Ker değil insanlar hashtag ile gerçek bir iklim mesajı. Dünyanın dört bir yanından gençliklik aktivistleri de videosunda yer alıyor. Programın sonuna geldik. Hep birlikte bunu dinliyoruz. Haftaya Cuma saat 2'de tekrar görüşmek üzere. Görüşene dek kendinize ve gezegenimize iyi bakın. Görüşmek üzere.